Radyo tiyatrosu. Martıların şarkısında buluşmak Yazan Hasan Erkek Yöneten Metin Oyman, Efektör Osman Keykubat Teknik Yapım Savaş Erhan Yapımcı Aygül Ordu Oyunda rol alan sanatçılar Tamer İbrahim Raci Öksüz Serpil Şebnem Doğruer Alev Gözde Bakşık Arif Serdar Kamaloğlu Meral Füsun Masri Kemal Mahmut Gökgöz Ayten Hülya Savaş Güray, Ayşe Nurhayat Boz, Kadriye Derya Kehkubat, Satıcı Aysel Işık, Çocuk Lale Ertiş. Bu bir İzmir Vadyosu yapımıdır. İyi günler. Kravat var mı? Var efendim. Kravatlarımız... Aa! Taner! Arif! <gülüyor> bu ne sürpriz? Gerçekten <gülüyor> benim için de sürpriz oldu. Kravat almak için girmiştim. Dikkat etmeden sordum. E, sırtında dönük olunca... Hoş geldin. Hoş bulduk Arif. Gel seni bir öpeyim ya. Görüşmeyeli yıllar oldu. Öyle ya. 5 <gülüyor> <gülüyor> altı yıl oldu değil mi? Ne beşi altısı? Bu sekizinci yıl. Yapma ya. O kadar oldu mu? Matematiğin hala zayıf. Bir de ticaret lisesi mezunusun. Ama ticaretle uğraşıyorum. Ne haber? Senin gibi ticaret lisesini bitirip resim öğretmeni olmadın. Otursana Taner, ayakta kaldın. Şaşkınlıktan bu yüreğimi unuttum seni. Sağ ol. Ben de çok şaşırdım. dur, dur, dur. İçecek bir şeyler söyleyeyim. Ne istersin? Zahmet etme. Yok canım, ne zahmeti. Söyle hadi, söyle. O halde açık bir çay. Peki. Arif Konfeksiyon'a biri açık, iki çay, acele olsun. E? Ee, anlat bakalım. Benimkisi uzun hikaye. Önce senden başlayalım. Sizin burası? Aa evet. Bu muhteşem mağaza benim. Okulu bitirince üst üste iki yıl üniversite sınavına girdim. İlk aşamayı bile kazanamadım. Eee herkes sen değil ilk girişte istediği yeri kazansın. Kazanmaktan başka çarem yoktu. Sen benim yerimde olsaydın sen de kazanırdın. Hem ilk aşamayı kazanmam yetiyordu. Biliyorsun bizim okul yetenek sınavıyla alıyor. Alçak gönüllülüğünden de hiçbir şey kaybetmemişsin. Diyorum ya, ben ilk aşamayı bile kazanamadım. Sonra peder baktı ki olmayacak... ...avcılardaki arsayı satıp bu küçük konfeksiyon dükkanını açtı. Çok güzelmiş. Çok özenle düzenlemişsin. <gülüyor> Sağ ol. Ya, sonra da evlendim. Öyle mi? Ben tanıyor muyum yenge anı? <gülüyor> Tanımazsın. Üniversite sınavına hazırlanırken... ...iki yıl üst üste devam ettiğim dershanede tanıştık. Dershane ancak tanışmamıza yaradı. Çok iyi biri. Çok mutluyuz. Bir oğlumuz var... Bir de üniversiteyi kazanamadım diye yakınıyorsun. Mutluluğu kazanmışsın ya. <gülüyor> öyle diyelim. Asıl sen ne yaptın? Ankara'da resim bölümünde okurken arada bir haberin çalınıyordu kulağıma. Sonra herkes bir yana dağıldı. Senden de bir haber alamaz olduk. Ee, biraz da benden kaynaklandı. Kusura bakmayın. Ama sanat öyle uçsuz bucaksız bir yol ki. İnsan o yola girince her şeyi unutmasa bile ihmal ediyor. Erteliyor. Sanat alanında uğraş veren insanlar sanat dışındaki hemen her şeyi ikinci plana atmak zorunda kalıyor. ...yoksa lisedeki bütün arkadaşlarım hep aklımdaydı. Ama dediğin gibi her biri bir yana gitti. Ben de okulu bitirdikten sonra büsbütün koptum. E, mezun olduktan sonra nereye tayin edildin? Öğretmenlik sınavını kazandıktan sonra Malatya'nın bir ilçesine verdiler. Küçük şirin bir yerdi. İki yıl orada öğretmenlik yaptım, sonra askere gittim. Askerlik bittikten sonra da İstanbul'a tayinim çıktı... ...bir aydır Üsküdar'da görev yapıyorum. Aa, epey dolaşmışsın. Üsküdar'a gelmen iyi olmuş da... ...biraz uzak değil mi? Her gün küçük çekmecelerin Üsküdar'a gitmek... ...ne bileyim... Yeni... Uzak ama yine de İstanbul olması iyi. Buradan banyo treniyle Sirkeci'ye gidiyorum. Sonra Eminönü'nden şehir hatları vapuruyla Üsküdar'a geçiyorum. Çok iyi olmuş buraya yeniden gelmen. Cennet Mahallesi bilsiz kalmıştı ya... ...nerede o kabına sığmaz grup. Gerçi sen pek uymazdın bize. Az mı aşındırdık sokakları? Daha dünmüş gibi... Ay şimdi yalnızca ikimiz mi varız mahallede? Başka kimseyi görmüyor musun bizim dönemde? Tek tük. Erkekler iş güç sahibi oldu. Kimi taşındı. Kızların hemen hepsi evlendi gitti. Çoluk çocuk sahibi olanlar bile var. Hayat geçip gidiyor işte. Ah Bizim çaylar ne oldu ya? Unuttular herhalde. Arif konfeksiyona biri açık iki çay söylemiştik. Eline sağlık anne. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Eline sağlık hanım. Afiyet olsun. İstanbul'a en çok da senin yemeklerine kavuştuğum için seviniyorum anne. Yıllarca çorba yumurta yemekten bıktım. Canım oğlum. Ama Taner'cığım hamarat bir kız bulup evlenseydin bu çektiklerini çekmezdin. Aman anne. Sırf güzel yemekler için de evlenilmez ki. E, sırf onun için evlen diyen kim oğlum? Huzurlu bir yuva kurmak için evlenirsin. Güzel yemek de evliliğin sosu, tuzu, biberi... Hele annen gibi helal süt emmiş birini bulsaydın. <gülüyor> Annem gibisi yok baba. Onun için evlenmedim. Vardır vardır. Sen şöyle alıcı gözle bir etrafına baksan... ...nelerini görürsün de bakmıyorsun. <gülüyor> Hep işim acele oluyor anne. Bir yere yetişmem gerekiyor. Böyle giderse korkarım treni kaçıracaksın. Ya yakalırsın vallahi Eskiden kız olsun erkek olsun biri senin yaşına geldi mi Evde kaldı derlerdi Daha ben evden memnunum Şimdi evde bir gelin hanım olsa Bu güzel yemeğin üstüne bir çay yapsa fena tamam mı olur Aman baba yine başladınız Tamam çayı ben yaparım Otur oğlum otur Otur da biraz konuşalım Çayı sonra içeriz Tanercim annenle de konuştuk bu böyle gitmeyecek biz giderek yaşlanıyoruz. Artık bir ayağımız çukurda sayılır. Aman baba. Amanı zamanı yok bunun oğlum. Hayat böyle. Sen de okulunu bitirdin. Askerliğini yaptın. iş güç sahibi oldun artık. Sıra evlenmeye geldi değil mi? Tamam hemen kızma. Ölmeden seni baş göz etmek. Ev bak sahibi olmuş görmek istiyoruz. Ne kötülük var bunda? Hem canım benim de hakkım diyemiz torun sahibi olmak. Onlarla oyalanmak. Yaşıtlarımın kaç tane torunu var. İyi de anneciğim zorla olmaz ki. Sırf evlenmiş olmak için de evlenemem ya. Yani. Oğlum aç biraz gözlerini. Senin yerine biz kız beğenecek değiliz. Bu gidişle iş başa düşecek. Yok da ne? Anne hangi çağda yaşıyoruz? E, o halde sen bilirsin. Ama şunu bil ki bu yaşa kadar evlenmemiş olmana... ...annen de ben de razı değiliz. Bu durumu değiştirmek gerek. Günaydın Ayten abla Günaydın hoş geldin bugün erkencisin. Sen de öyle gelirken ya dükkan kapalıysa diye korktum doğrusu <gülüyor> Canım erken açıyorum sen geç uğruyorsun diye geç açıyorum sanma <gülüyor> Ne bileyim sabah sabah kuaförlerin müşterisi o kadar çok olmaz diye düşündüm Sen öyle san herkes sen mi Serpil Saçın arkadan bağlayıp sevgili bankana koşuyorsun <gülüyor> El güzelliğinde süsünde Sabah sabah kapıya dayanıp acele saçımı yıka acele fön çek Hepsinin de işi acele hangi birine yetişeceksin ...yoksa bugün tersten kalktığında saçını mı yaptırmaya Aa, karar verdin? Hayır, verdi, ha? <gülüyor> annem akşam börek yaptı... Öyle paydosunda kitap okumaya dalarım da aç kalırım diye korkuyor... <gülüyor> ...biraz da sana gönderdim... Ay çok sağ ol canım, İlahi teyze hiç değişmeyecek... <gülüyor> ...bize hala çocukmuşuz gibi davranıyor değil mi? Hadi sen neyse de ben çoluk çocuk sahibi oldum ayı. <gülüyor> Aman Ayten abla, evlensen benim de çocuğum olurdu herhalde... Sen treni kaçırdın kızım... ...evle banka arasında tükenip gideceksin... Yapma Ayten abla, sen de annem gibi başlama yine... E bu gidişle çenemizi kapatamazsın. Şöyle aslan gibi bir enişte buluncaya kadar susturamazsın. Mesela. Aman abla, sana bir haberim var. Taner dönmüş. Kim? Taner kim? E, Taner, hani ticaret lisesinde okurken hoşlandığım çocuk. Ya hani her gün gelip sana anlatıyordum ya. Ha, hatırladım. Şu ressam çocuk değil mi? Hani senin de resmini yapan. Evet o. Neredeydi o? Ankara Resim Öğretmenliği bölümünü kazanmıştı. Öğretmen olmuş. Sonra da tayin Anadolu'da bir yere çıkmış. Ama şimdi dönmüş. Geçen gün kızlar görmüşler. E i̇yi de ne var bunda? Çocuk herhalde birini bulup evlenmiştir. Onca yıl seni bekleyecek değil ya. ya. Evlenmemiş. Yani öyle söylediler. Parmağında alyans falan yokmuş. E canım belki parmağında yoktur da kalbinde vardır. Ayten abla çok kalpsizsin. Beni üzmek için elinden gelen ardına koymuyorsun yani. Sabah sabah şöyle birkaç iç açıcı söz söylesen ya. E şimdi onunla nasıl görüşeceğim? Telefonunu da bilmiyorum... Yalnızca oturdukları apartmanı biliyorum Oda taşınmadılarsa Mızmızlanma bir yolunu buluruz A, Ciddi misin? Ne sanıyorsun kızım bu mahallenin hesabı bu dükkanda görülür Mutlaka tanıyan bilen birileri vardır Sen oturdukları apartmanın adını ver yeter Gerisine karışma <gülüyor> Aslan ablacığım <gülüyor> ay, ay çok geç kaldım iyi ki sıra yok Hayrola Alev bu ne telaş Ay akşam patronun oğlunun doğum günü kutlaması var. Bizi de davet etti patron. İy, ama bu saçlarla dünyada gidemem. Aldırma sendeki güzellik bende olsa saç yaptırmaya paramı verirdim. Sen her haline güzelsin ayon. Ha, olmaz olmaz. Davetlilerin en güzeli ben olmalıyım Ayten abla. Uyuyup kalmışım öyle. Ne olur biraz elini çabuk tut. Şöyle çabucak yıkayıp bir fön çeksen. Ay patronun oğlu da öyle yakışıklı ki. <gülüyor> Kolay gelsin Arif. Arif kolay gelsin. Ah, sağ ol Tane, sağ ol. Kalabalık olmadan dükkanın camlarını sileyim dedim. Pek temiz olmuş. İnsan neredeyse cam yok sanacak. Sağ ol. Okula gitmek için biraz erken değil mi ya? Derslerim bu kadar erken mi? Değil ama yol uzun. Gerçi bugün biraz erken çıktım. O zaman gel şöyle karşılıklı birer sabah çayı içelim olmaz mı? Olmasına olur da çayla kahvaltı yaptım. Seni de meşgul etmeyeyim. Canım şöyle keyif çayı diyorum. Hem meşgul etmekten de çekinme. Sabah sabah zaten iş yok. Bizim işler olsa olsa öğleye doğru olur. Hadi gel. Gel oturalım şöyle dükkanın önüne. İyi ya biraz oturalım. Ah, şimdi sonbahar güneşi de son güler yüzünü gösterir. Biz de faydalanmasını bilelim. Çay çıkar çıkmaz Arif konfeksiyona biri açık iki çay. Sağ ol zahmet oldu. Canım bırak artık böyle konuşmayı Eski arkadaş değil miyiz Geçerken uğra arada bir Eski günleri analım Olur uğrarım Aa, Senin de ağzından kelpetenle laf alınıyor he. Ne o canım mı sıkkın Akşam bizimkilerle tartıştık biraz Tartıştınız mı Ne diye Tutturmuşlar illa evleneceksin diyorlar Vakti gelmiş de geçiyormuş da Ama onlar da pek haksız sayılmaz Betaner. Artık seni evlendirmenin vakti gelmiş Bir de sen başlama Arif Abi çaylarınız. Sağ ol Halil. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ah, ah. Şaka bir yana. Sahi neden evlenmedin? Herhalde sınıfta senden başka evlenmeyen kalmamıştır. Canım bu o kadar garipsenecek bir şey değil ki. <gülüyor> Yoksa evliliğe karşı mısın? Ne bileyim siz sanatçıların böyle şeyleri vardır ya. Yani evlilik yanlış geliyor herhalde. Onun yerine beraber yaşamayı tercih ediyorlar. Sorun evlenmek ya da beraber olmak sorunu değil Halil. Önemli olan ilişkinin niteliğidir. Adının önemi yok. İlişki saygın bir ilişki olmalı. Sevgiye, anlayışa dayalı olmalı. Öyle olduktan sonra da adı evlilik olmuş, beraberlik olmuş ne önemi var? Öylesini bulamadığın için mi evlenmedin? Öyle de denilebilir. Okuldayken flört ettiğim kız arkadaşlarım olmadı değil. Ama hiçbiriyle dediğim düzeyde ve süreklilikte bir beraberlik kuracağımıza inanamadım. Peki okulu bitirdikten sonra? Öğretmenlik yaptığım yer küçük bir ilçeydi. Çevrem de çok dardı. ...sonrasında da askerlik yılları var. Demek ki artık yeri ve zamanı gelmiş. İstanbul'da dengin olan bir kız bulursun artık. Buraya da yeni geldim. Eski çevrem yok. Yeni yeni insanlar tanıyorum. Olursa olur, olmazsa da sırf evlenmiş olmak için evlenecek değilim. Aa, hasta adamın ayağına doktor kendi gelirmiş. Ben de tam onu düşünüyordum. Şu geleni alıcı gözüyle baksana. Günaydın Arif Bey. Günaydın Alev Hanım, günaydın. Her günkü gibi bugün de yine çok şıksınız, çok güzelsiniz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir doğum günü partisine davetleyeyim de. Ne güzel, ne güzel. Ah, bu ressam arkadaşım Taner Bey, Alef Hanım. En devamlı müşterilerimdendir. Memnun oldum. Ben de öyle. Belki benim de bir resmimi yaparsınız. Ha? Neden olmasın, değil mi Taner? Olabilir. Ee, Taner benim liseden arkadaşım. Uzun bir süredir ayrı kalmıştık. Şimdi hasret gideriyoruz. Çok güzel şey ben gitmek zorundayım yoksa geç kalacağım Tabi Alev hanım sizi tutmayalım yine bekleriz Olur öğrenim bay bay Güle güle Alev hanım güle güle Nasıl güzel kız değil mi? Evet doğrusunu söylemek gerekirse çok güzel ama tanımadan bir şey denemez ki Canım tanırsın da her şey sırayla Biz seni çirkin biriyle tanıştırır mıyız? Arkadaşlık öldü mü Taner? Aa, ne dersin bundan sonra daha sık görürseniz? İyi de nasıl? Aa, kusura bakma ama sen iyice taşralı olmuşsun be Taner. Bunun bin türlü yolu var. Sen bu işi bana bırak. Sanırım o da karşıda Anadolu yakasında bir yerde çalışıyor. Nerede çalıştığını, işe nasıl gidip geldiğini hemen öğrenirim sana. Nasıl öğreneceksin? Canım sabah akşam uğrar bana. Birini çıkarır ötekini giyer. Alacağından değil. Onda birini ancak alır. O arada sorar öğrenirim. Biliyorsun bir söz var. Tesadüfler o tesadüfleri yaratabilenler içindir. ...ya da buna benzer bir şeydi işte... ...sonra da resif falan derken işi ilerletirsiniz. Hoş geldin Serpil. Hoş bulduk Aysen abla. Ne o kapatıyor musun? Birazdan kapatacağım. Onun için kapalı tabelasını astım. Biraz ortalığı toparlıyorum. Nasıl geçti günün? Her zamanki gibi yorucu. Mali yıl sonu yaklaşıyor ya. Onun için bankada işler yoğun. Sen ne yaptın? O çocuk hakkında bilgi topladım. Ay, ciddi misin? <gülüyor> Neler öğrendin? Üsküdar'da bir okulda öğretmen olarak çalışıyorum. <gülüyor> Harika. Demek benim de aynı semtte çalışıyor. Evet. Eh. Tesadüf bu ya. Aynı okulda çalışan başka bir öğretmenin karısı müşterimmiş. Ondan öğrendim. <gülüyor> Sen Eminönü'ne ne kadar neyle gidiyorsun? Otobüsle. Bazen de trenle. E demek ki bundan sonra hep trenle gideceksin. Çünkü o her sabah 7.40 trenine biniyormuş. Ay, tamam giderim. Biraz gecikeceğim ama olsun yetişirim. <gülüyor> Yaşasın. Demek karşılaşacağız öyle mi? <gülüyor> Orası da sana kalmış. ...tesadüfen karşılaşmışsınız gibi yapmalısın. Ama gerçekten tesadüf. Düşünsene ben bağlar başında çalışıyorum... ...o Üsküdar'da. <gülüyor> Demek aynı yolun yolcusuyuz. Ben olmasaydım yıllarca... ...aynı yolda hiç karşılaşmadan gidip gelecektiniz ama. <gülüyor> Bu gördüğünüz kalemlerin üç tanesi yüz bin lira. Öğretmene, öğrenciye, memura, herkese lazım. Nane şekeri. Trende baş dönmesine, mide bulantısına nane şekeri. Oturabilir miyim? E, tabii, buyurun. Taner. Serpil, ne güzel tesadet. <gülüyor> Döndüğünü duymuştum ama trende karşılaşacağımız hiç aklımdan geçmemişti. E, benim için de sürpriz oldu. Nasılsın? E, i̇yiyim, ya sen? Ben de iyi sayılırım. <gülüyor> Otursana. <gülüyor> Sanırım oturmak istemiştim. <gülüyor> <gülüyor> ...birden şaşırdım da... ...oturayım şöyle... ...sınıftan gördüğüm ikinci kişisin... ...öteki kim? Arif, mahallede konfeksiyon dükkanı açmış... ...evet... ...herkes evlendi, iş güç sahibi olduğu bir yerlere gitti diyordu... ...senden hiç söz etme... ...eskiden de pek sevmezdi beni... ...doğrusu ben de pek sevmezdim... ...neyse, nasılsın, neler yapıyorsun... İyiyim. bankaya girdim çalışıyorum... ...nerede? Anadolu yakasında, bağlar başında... ...öyle mi, ben de Üsküdar'da göreve başladım... Resim öğretmeni oldu. Evet. Duymuştum resim öğretmeni olduğunu. Kusura bakma yazamadım. Ankara'daki öğrencilik hayatı biraz savurdu beni. <gülüyor> Sana inanıyorum. Yoksa hep aklımdaydım. Biliyorsun sınıfta en takdir ettiğim arkadaşlardan biriydin. Düşünebiliyor musun? Üniversitede bile senin kadar çok okuyan birine rastlamadım. <gülüyor> hiç dönmeyecekmiş gibi gitmiştin Ankara'ya. Bizden öyle ayrılmıştın. Belki de o yüzden aramadın hiç. Biliyor musun neler çektim Serpil? Ne güçlüklerle boğuştum. İnanmayacaksın ama öyle günlerde son sınıftaki yılbaşı çekilişinde benim için yazdığın şiirin dizeleri geliyordu aklıma. Onlardan güç alıyordum. Beni en çok etkileyen dizeleri hala aklımda. Yüzünü günden çevirip aksatmak hiç yürüyüşünü, incinip kederlenip soldurma gülüşünü. Gök kuşağının renklerini kalplere çağırsın emek verip sevgilere çiçek açtansın. Çok şaşırdım. Beceriksizce yazılmış bir şiir o. Ama çok inanarak yazmıştım Benim için çok önemli İyi bir dosttan alınmış en güzel hediye Ben de o çekilişte hediye olarak yaptığın resmi saklıyorum hala Odamın duvarında asılı Yapma Serpil Ben de severek yapmıştım o resmi ama bir sürü anatomik hata var Kollarına hiç dikkat etmedin mi? <gülüyor> hayır hayır Bugüne kadarki yılbaşı hediyelerinin en güzeliydi o <gülüyor> Ne kadar ilginç bir tesadüf olmuştu değil mi? Sınıfta birbirimize hediye almak için çekiliş yaptığımızda ben sana, sen de bana çıkmıştın. Evet, çok ilginç bir tesadüftü. Hatta dedikodu bile yapanlar olmuştu. Güya biz özellikle öyle denk getirmişiz. <gülüyor> o dedikodular ve o dedikodulardan o kadar çekinmemiz. Sen çok yetenekliydin. Hepimiz sana gıpta ederdik. Ticaret lisesi yanlış bir yerdi senin için. Resim bölümünü kazanmana hepimiz çok sevinmiştik. Kim bilir ne güzel resimler yapıyorsundur. Resim yapmıyorum Serpil. Daha doğrusu yapamıyorum. Ama neden? Okulda okurken öyle büyük ressamlar tanıdım ki ağırlıkları altında ezildim herhalde. Belki de bana büyük resimler yaptıracak önemli şeyler yok hayatımda. Yazık. Peki öğretmenlik nasıl gidiyor? Memnunum. İki yıl Anadolu'da küçük bir ilçede çalıştım. Öyle mi? Sıkılmadın mı oralarda? İnanmayacaksın ama sıkılmadım. Öğrencilerle oyalandım. Onları yetiştirmeye çalıştım. Çok yetenekli çocuklar var. Ama yol gösteren biri olmadığı için ya da olanaksızlıklardan dolayı harcanıp gidiyorlar. Sonra koleksiyonlar yaptım. Koleksiyonlar mı? <gülüyor> ne koleksiyonları? <gülüyor> Eski para koleksiyonu. Kıyıda köşede kalmış ve artık kullanımda olmayan paralardan bir koleksiyon oluştu. Çok ilginç. E, belki ben de sana bulabilirim. Sevinirim. Sonra kurutulmuş çiçek koleksiyonu. Öğrencilerim kırlardan yüzlerce çeşit çiçek toplayıp getiriyorlardı. Onları özenle kurutup koleksiyonuma katıyordum. Paradan yana zengin değilim ama zengin bir çiçek koleksiyonu. <gülüyor> ne güzel. Yeniden seni gördüğüme öyle sevindim ki. <gülüyor> ben de öyle Serpil. Dostluk diye bir şeyin hala var olduğunu yeniden hatırlattım. Tabii ya. Dostluk gibisi var mı? <gülüyor> Yaklaştık galiba. Hep bu trenle mi gidip geliyorsun? E, mesai bitince vapurla İsküdar'dan Eminönü'ye... E, ...sirkeci'den de yine trenle Küçükçekmece'ye. Demek yollarımız aynı. O halde gidip gelirken görüşeceğiz. Merhaba Arif. Oh, merhaba Tanerciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Yoksa kapatacak mıydın? Ya, yavaş yavaş toparlanıyordum. Sen de geciktin. Ee, da uğrayıp sahafları gezdim. Birkaç kitap aldım. İyi yapmışsın. Biz iyice koptuk öyle şeylerden. Bari sen oku. Dükkan kapanmadan geldiğin iyi oldu. Bugün okula giderken trende Serpil'i gördüm. Hangi Serpil'i? Canım bizim Serpil'i. Bizim sınıftaki Serpil'i. Ah Serpil. Nasıl saçlarını yine eskisi gibi arkadan bağlıyordu değil mi? Evet, yine öyle bağlamıştı. Ne kız ama. Kırk yıl geçse değişmeyecek. Bazen karşılaşıyoruz da görmezlikten geliyor. Neden öyle? Ne bileyim. Eskiden de pek sevmezdik birbirimizi. Bizi beğenmezdi zaten. Ya burnu havalarda gezerdi... ...ya da kafasını kitaplarının arasına gömer saatlerce okurdu. <gülüyor> Sana haberlerim var. Hayrola? Alev hakkında bilgiler topladım senin için. Hmm, öyle mi? Akşam iş dönüşü uğradı yine. Her zaman olduğu gibi. Bir şeyler giyti çıkardı. Bu arada ben de fark ettirmeden sanki söz gelişi sormuşum gibi bazı sorular sordum. Ee? Kadıköy'de özel bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. İşinden sıkılıyormuş ama idare ediyormuş. Hmm, karşıda çalışması iyi. Dahası var. Her sabah sekiz treniyle Eminönü'ne gidiyormuş. Oradan da şehir hatları vapuruyla Kadıköy'e geçiyormuş. Sen hangi trenle gidiyorsun? Yedi kırk. Demek bundan sonra sen de sekiz treniyle gideceksin. Ama pek geç değil mi? Olsun canım ne olacak? Hem geç mi kalırsın derse? Kalmam da hani rahat rahat gitmek varken... Aha. ...bir yere ucu ucuna yetişmeyi pek sevmem de. Tanerciğim böyle hayati bir konu için rahatın lafı mı olur? Biraz gecikiver. İyi ya öyle yapalım. Peki sonra? Sonrası kolay. Tren vagonlarını kolaçan edeceksin. Ya da vapurda karşılaşma fırsatı yaratacaksın. Vapurda mı? E, Kadıköy'de çalıştığını söylememiş miydin? Bense Üsküdar vapuruna biniyorum. Aman Taner kusura ama çok sapsın. Kadıköy'de çalışıyormuş gibi yapamaz mısın? Sonra Kadıköy'den dolmuşta Üsküdar'a verirsin. Hem vapurda karşılaşmak daha romantik olur. Kızlar romantizme bayılır. Ne demiştim, tesadüf onu yaratanlar içindir. Böyle miydi o söz? Bilmem, sanırım. O halde yarın sekiz trenini yakalarsan asıl treni kaçırmaktan kurtulabilirsin. <gülüyor> Geldin mi Serpil Ne oldu merak ettim Görüştük güzel geçti Bu kadar mı Bilemiyorum Ay Adamı çatlatma da anlat ne oldu şaşırdı mı seni görünce Çok şaşırdı sevindi de Eee Uzun uzun konuştuk Neler konuştunuz Onun yaşadıklarından eski günlerden Biliyor musun son sınıftaki yılbaşı çekilişinde ona hediye olarak verdiğim şiiri unutmamış Bana ezbere okudu Hangi şiiri? Of Ayten abla. Senin de hafızan amma zayıflamış ya. E, o kadar iş güç arasında insanda akıl mı kalıyor? Bana anlatmış mıydın? Tabii anlatmıştım. Hani lise sondayken kimin kime hediye alacağını belirlemek için kapalı isimlerle çekiliş yaptığımızı anlatmıştım ya. Böyle bir şey hatırlamıyorum. İşte benim Taner'le ilgilendiğimi bilen bizim kızlar hile yaptılar. Çekilişleri sınıf başkanımı Semra yapmıştı. Onun sayesinde benim adım Taner'e Taner'in adı da bana çıkmıştı. <gülüyor> Sizi, sizi. Ben ona onun için yazdığım şiiri hediye ettim O da resmimi yapıp hediye etmişti Peki sonra anlaşıldı mı hile yaptığınız Herkes anladı ama bir tek o anlamadı Hala onun ilginç bir tesadüf olduğunu sanıyor Öyle saf ki Ama ben onun bu saflığını çok seviyorum Tabi bugünkü karşılaşmanızın da ilginç bir tesadüf olduğundan kuşku duymadı değil mi? Hem de hiç Ama insanın sevdiği insanla bir araya gelmesi için böyle yollara başvurması çok can sıkıcı çok utandım. Niçin böyle yapmak zorunda kalıyoruz ki? <gülüyor> İstersen gidip doğrudan boynuna sarılsaydın. Sonra ne derdi başkaları? Hep başkaları ne der diye yaşıyoruz zaten. Başkalarının hayatımızda bu kadar müdahale etmesi ne kadar acı. Peki canını sıkan şey yalnızca bu mu? Değil tabii. Konuşmamız boyunca bana sürekli dostum deyip durdu. Çok iyi dostmuşum falan filan. Ben onunla iyi dost olmak istemiyorum. Sevgilisi olmak istiyorum. Hem öyle olunca dostu da olurum zaten. Benim sevgim dostluğu da barındıracak kadar geniş. Onu eskisi gibi sevdiğimi fark ettim. Belki de bu yüzden şimdiye kadar kimseye ilgi duymadım. İyi de Serpilciğim. Güzelim. Sevmek ayrı şey. Onunla beraber olabilmek ayrı şey. Senin sevmen yetmez ki. Bir oyuncak değil ki verip parasını alasın. Onun da seni sevmesi lazım. Sevmiyorsa kendini sevdirmen lazım. Kolay değil ki çaba harcayacaksın Ne yapabilirim ki Para ve çiçek koleksiyonu yapıyormuş Bu konuda ona yardım edebilirim Müşterilerin bankaya getirdiği eski paraları onun için satın alıp biriktirebilirim Sonra değişik çiçekler de toplayabilirim Bu bir işe yarar mı dersin Yarar tabii Onun için yapacağını her şey senin sevilme hanene yazılacaktır Aklı ve kalbi varsa tabii Olmaz olur mu hiç onun gibi akıllısını ve temiz kalbini görmedim şimdiye kadar. O halde elini çabuk tut, bir şeyler yap yoksa elinden kaçırırsın da dizlerini çok döversin. Merhaba Aleva. Ah, siz Ay adınız neydi? Taner Ay pardon Taner bey birdenbire çok şaşırdım da Bu vapurda mıydınız? Ay aman benimki de soru mu? Tabii ki bu vapurdasınız ee, Şey hep bu vapurla geçiyorum karşıya Aa, Öyle mi? Ama daha önce hiç karşılaşmamıştık ee, Daha önce tanışmıyorduk da ondan Belki de karşılaşmışızdır Doğru belki de siz de karşıda mı çalışıyorsunuz? Üz, şey üst taraflarda. Kadıköy'ün üst taraflarında bir lisede öğretmeni. Öyle mi? Ne öğretmeni? Resmi öğretmeni. Aa, doğru ya. Arif Bey ressam olduğunuzu söylemişti. Demek bundan sonra sık sık karşılaşacağız. Bir resmimi yaparsınız değil mi? Söz vermiştiniz. Ee, olabilir tabii. Bakalım. İş yerimi asarım. Tabii patron izin verirse. Ne iş yapıyorsunuz? Şey sekreterlik. Özel bir şirkette. Aslında işimi pek sevmiyorum. Ama şimdilik böyle idare etmeli. Sonra başka iş mi yapmayı düşünüyorsun? Yok. En iyisi çalışmamak. Beni alacak olan bana baksın değil mi ama? <gülüyor> Bilmem. E, Martılar ne güzel değil mi? Aman. Her gün böyle ciyak ciyak bağırıyorlar işte. Öyle değil mi? Vapur yolculuğunu güzelleştiren şeylerden biri de martı sesleri değil mi? Aman canım ne güzelliği varmış vapur yolculuğunun. Sabah akşam git gel işte. İnsanın uykusu geliyor. Asıl arabayla gitmeli. Hem çabuk gider hem oturacak yer derdi olmaz hem beklemek yok değil mi? Ben vapur yolculuğunu seviyorum. Arabam olsa da böyle giderim işe. Aman siz sanatçılar da pek garip oluyorsunuz. Sahi arabanız var mı? Hayır yok. Aslında bir araba alsanız maaşınız çok mu? Araba alacak kadar değil. Belki ileride... Ay, arabalı hayat çok güzel. Patronun oğlu bazen gezdiriyor da gel keyfim gel. Ne var Serpil? Yüzünden düşen bin parça. Bugün Taneri göremedim. Ne giderken ne de dönerken. Acaba bir şey mi oldu? Nasıl bir şey? E, ne bileyim, hastalanmış olmasın. Ee, bir telefon et istersen Telefonu yok ki almayı unutmuşum İnsan böyle şeyleri unutur mu? Aşıksın sen aşık Ne oldu acaba? Oysa ki ona eski paralarla birbirinden güzel çiçekler bulmuştum Ben geldim Hayrola Aleva akşam akşam yine Saçlarını yaptırıp öyle mi uyuyacaksın? Yok be Ayten abla Esralarda parti var Şu saçlarıma bir fön çeksen diyorum Olmaz dükkanı kapattım Ne olur ya Partiye yakışıklı çocuklar gelecek ya beğenmezlerse Lütfen şöyle çabucu çık ne olur Ay anlaşıldı kurtuluş yok Birinde karar kılıp evlen de kurtulalım senden Bıktım senin yakışıklılarından ve de vakitli vakitsiz saçlarına fön çekmekten Gel otur bakalım Ay evlenmesin evleneceğim de en yakışıklısını ve en zenginini arıyorum Bulduğumda kurtulacaksın benden o zaman belki özel kuaförüm de olacak. Ha yeni biriyle tanıştım, bir ressam. Ressam mı? Evet, doğrusu hoş çocuk. Benim de resmimi yapacakmış. Kimmiş bakalım bu ressam? Adı Taner. Kadıköy'de bir yerde resim öğretmenliği yapıyormuş. Hmm, emin misin Kadıköy'de olduğunu? Kendisi öyle söyledi. Nasıl biri? Ee, orta boylu, hafif uzun saçlı, kumral ve de yakışıklı. Konfeksiyoncu Arif tanıştırdı. Tamam tamam bu kadar yeter. Ne yeter? Saçlarına çektiğin fön yeter hadi. İyi ya ne kızıyorsun? Yaz defteri ay başında öderim. Hadi bay bay. Ne olacak şimdi? O olduğuna emin misin? ha Ta kendisi. Tarife uyuyor Dediğinden daha yakışıklı. Arif dediği de sınıf arkadaşımız. O tanıştırmış. İyi bir şey yapsa şaşardım zaten. Lisede bana çıkma teklif etmişti. Ben kabul etmeyince düşman kesildi. Ne işi var onun Kadıköy vapurunda? Ay, anlamıştım zaten bana sürekli dostum deyip durmasından. Ne yapacağım ben şimdi? Dur bakalım dur hemen sızlanma. Biraz aklı varsa çabuk anlar bu kızın ne mal olduğunu. Ya anlamazsa? Anlayamazsa da evlensin de akılsızlığının cezasını çeksin. E ben ne olacağım peki? Benim ne suçum var cezasını çekeceğim? <Gülüyor> Ee, özür dilerim, adınız neydi? Kadriye. Ee, kadriye, annemler gecikeceklerini mi söylediler? Yok, biraz sonra gelirler. Üst komşuya gittiler. Ee, Dergiyi gazete okumayı sever misiniz? Bazen. Siz şuradaki dergileri karıştırsanız da... ...ben de yarım kalmış kitabımı okusam ayıp olur mu? Olmaz. Neden benimle ilgilenmiyorsunuz? Çok mu çirkinim? Ama... Bütün bunlar ne demek oluyor? Ne ilgisi var? Genç kızlık gururumu kırmaya ne hakkınız var? Ama ben ne yaptım ki? Yoksa... Durun bakalım. Ağlamayın. Özür dilerim. Ama anlayamadım. Siz... Siz neden annemlerle gitmediniz? İstemediler. Sizinle kalmamı istediler. Peki neden? Tanışıp konuşalım diye. Ama siz kabalık ediyorsunuz. Şimdi anlaşılıyor. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ama niçin evleneceğiniz kişiyi kendiniz seçmiyorsunuz da böyle bir yola başvuruyorsunuz? Annem öyle olsun istedi. Onlar kendi aralarında konuşup anlaşmış. Durumu bilmiyordum. Özür dilerim. Kapıyı açayım. Oğlum biraz geciktik. Sıkılmadınız ya. Çok sıkıldık anne. Kızım. Kadriye sen ağlamışsın ne oldu? Bir şey olmadı anne. Ne olur eve gidelim. Oğlum ne oldu? Yok bir şey anne. Bu konuyu sonra konuşalım. Kızım üzdü mü seni? Eve gidelim ne olur. Peki kızım hadi gidelim. Meral Hanım oğlunuz gül gibi kızımı ağlatmış. Aa, oğlumun ağlattığını nereden çıkarıyorsunuz? Kim bilir ne kabalık yaptı. Üniversite bitirmiş adam böyle mi olur? Oğlunuza kız aramadan önce ona biraz terbiye verin. Hadi kızım gidelim. Asıl siz kızınıza bakın. Anne, evet kızı bana beğendirmek için getirdiğini söylemedin. Mi? Söylesem karşı çıkardın da onun için. Tabii karşı çıkardım. Hangi çağda yaşıyoruz? Böyle eşya beğenip seçer gibi eş beğenip seçilir mi? Ne yapayım? Senin bu gidişle evleneceğin yok. Bari biz yardım edelim dedi. Anne, ben istediğim kızı bulamadığım için evlenmiyorum. Anlamıyor musunuz? Oğlum, dört dörtlük birini bulamazsın. Biriyle evlen işte. Bizi mutsuz etme. Demek evlenmeyince sizi mutsuz ediyorum. Evet, mutsuz ediyor. Peki anne, peki. Herhangi biriyle evlenip ben mutsuz olayım da görün. Yeter ki siz mutlu olun. Hasta mısın Taner? Gözlerin kızarmış. Değilim Arif. Gece pek uyuyamadım da. Aa, yine sizinkilerle aranızda bir şey mi oldu? Annem beğeneyim diye bir kızcağız çağırmış. Öyle. Deme ya. Üstelik de benden habersiz. Eee ne yaptın? E kızdım tabii. Öyle evlenir mi canım? Hangi çağda yaşıyoruz? Tutturmuşlar öyle ya da böyle illa evleneceksin. Her akşam aynı nakarat. Bıktım ya. Eee? Alev'le nasıl gidiyor? Pek bir gelişme yok. Nasıl yani? Birlikte gidip gelmiyor musunuz? E, gidip geliyoruz. Hatta hep yorucu oluyorum. Sana uyup yalan söyledik. Sözüm ona benim okulum da Kadıköy'de ya. Önce trenle buradan Eminönü'ne gidiyoruz. Oradan birlikte vapurla Kadıköy'e geçiyoruz. Sonra ben tekrar fark ettirmeden dolmuşla ya da taksiyle Üsküdar'a geçiyorum. Sana biraz tuzluya patlıyordur ama katlanmak lazım. Katlanıyoruz katlanmasına da hiç iç açıcı bir durum yok. Ama aldırma. Alev gibi bir kız için değer. arkadaşımsın diye samimi söylüyorum. Evlenmemiş olsaydım hemen evlenirdim onunla. Ee, ilgili mi seninle peki? Bilmiyorum ki. Daha doğrusu anlayamıyorum. Biraz tuhaf bir kız. Bazen ciddi mi yoksa şaka mı yapıyor anlamakta güçlük çekiyorum. Canım yolda da ciddi ne konuşulur ki? Neden bir yerlere davet etmiyorsun? Böylece daha önemli şeylerden konuşma fırsatınız olur. Haklısın. Öyle yapmakta yarar var. He, iyi hatırlattın. Yarın öğretmenler günü. Okuldaki öğretmen arkadaşlar yarın akşam için yemekli danslı bir gece düzenlemişler. Oraya davet edeyim. He? Ha şöyle. Kız monotonluktan bıkmadan geliştirin ilişkinizi. Şöyle güzel bir gece her şeyi değiştirebilir ne bileyim. Peki öyle bir gecede giyeceğin çık bir elbisen var mı? Canım önemli mi? Hem ben giyinişe o kadar önem vermem. Aa, bak bu olmadı. Sen önem vermezsen bile başkaları önem verir. Akşam iş dönüşü uğra. Sana son moda bir şeyler düşünelim. Aman Arif pahalıdır o dediklerin. Canım yaparız senin için bir şeyler. Sonra taksitle ödersin. İyi ya dediğin gibi olsun. Bu iyi olacak. Yarın akşam olumlu geçerse ben de bir an önce kararımı veririm. Sıkıldım bizimkilerin baskısından Tabi ya ver kararını artık Yarın 24 Kasım Ne dedin duyamadım Yarın 24 Kasım dedim Ne var bunda bugün de 23 Kasım 24 Kasım öğretmenler günü Ha evet sizin gününüz E ne yapacaksınız kutlayacak mısınız Arkadaşlar bir gece düzenlemişler Davet etsem Sen de gelir misin Bilmem güzel olur mu ah, Dans da var mı Dans da olacakmış gelirsen sevinirim Müzikle dans varsa gelirim Dansa bayılırım ben O halde yarın iş çıkışı Seni sirkeci garında bekleyeyim Tamam kaçta Akşam 6 iyi mi Altı buçuk olsun. Erken çıkınca patron surat asıyor. Peki. Ben yine de erken gelir beklemeye başladım. Otur daha erken Serpil. Çay yaptım. Otur da içelim. Müşteri gelmeden sabah keyfi yapalım azıcık ha. Aman Ayten abla. Keyif mi kaldı hayatta? Sen de iyiden iyiye bırakmışsın kendini. Ne oldu? Hiç göremiyor musun Taneri? Göremiyorum. En geç gittiğimde bile karşılaşmıyorum. Daha geç de gidemem. Hem hafiye gibi de hiç hoşuma gitmiyor. Onu o kızla yan yana görmeye bile dayanamam. Peki ya akşamları? Akşamları Taner erken çıkıyormuş ya. Alev denen kız öyle söylüyordu. Dersleri erken bitiyormuş. Ne kadar erken çıksam da yetişemem. Onun için biriktirdiğim eski paralarla kurutulmuş çiçekleri çantamda gezdirip duruyorum öyle. İşte böyle ya erken ya geç... Hayatım bu yüzden istediğim gibi yoluna girmedi. Bu gidişle onunla yollarımız buluşmayacak. Ben geldim. Ay, hiç belli olmuyor. İnsan bir günaydın der. Aman Ayten abla her gün her gün günaydın günaydın de insanın canını sıkıyor. Senin de canın çok sıkılır ya. Yine ne istiyorsun? Yine bir fön çeksen şu saçlarıma. Nesi varmış saçlarının? Fön çekince bundan daha mı güzel olacak sanki? Aman be Ayten abla. Sanki hayrına fön çekiyormuşsun gibi. Parasıyla değil mi? Çok da para verirsin ya. Tamam vereceğiz. Aybaşı gelsin ele. Yaz bir tarafa. Ah tabii canım ben bilmez miyim? Aybaşları tükenmez nasıl olsa. Ama seninle çene yarıştırmak kolay değil hadi. Otur şuraya. Hah şöyle. Önemli de onun için. Yoksa tatlı uykuyu yarım kesip fön çektirmeye gelmek çok mu hoşuma gidiyor? Hmm. Ne önemi varmış? Patronun oğlu arabasıyla diskoya götürecek. Baksın. Aslında başka bir yere davetliydim. Nereye davetliydin? Hani daha önce ressam öğretmen bir çocuktan bahsetmiştim ya Eee? İşte bugün öğretmenler günü olduğu için bir gece düzenlemişler Aslında ona söz vermiştim ama gitmeyeceğim Gitmeyecek misin? Neden? Aman şimdi onların hepsi öğretmen Büyük büyük laflar ederler Anlamam sıkılırım Gitsen bir tek müzik ve dans için gidecektim Patronun oğlu disco'ya davet edince vazgeçtim Diskoda daha çok eğlenirim Hem araba da var ee, peki o öğretmen çocuk ne olacak? Saat 7'de Kadıköy iskelesinde bekleyecek beni Beklesin bakalım <gülüyor> Biraz bekler sonra gider Erkekler beklemeye alışıktır Çok erkek beklettim ben şimdiye kadar Ama hiç olur mu? Tabi tabi aldırma ya Gitme gitme beklesin Diskoya gitsen diskoya daha çok eğlenirsin Tamam Heh. saçlarında tam diskoluk oldu Hadi bakalım sağlık. Güle güle canım güle güle iyi eğlenceler Bay bye bye. bay. Çok kalpsizsin Ayten abla. Kızı Taner'i bekletmeye teşvik ettim. <gülüyor> Anlamadın mı akıllım? Onun yerine Taner'le buluşmaya sen gideceksin. Ben mi? <gülüyor> olur mu ki? Hem de çok güzel olur. O kız zaten öyle bir daveti hak etmiyor. Hadi şimdi gel otur şu koltuğa. Neden? Akşam sevdiğin çocukla önemli bir geceye katılacaksın. Bu saçlarla gitmen doğru değil. Nesi mı saçlarımın? Her zamanki saçlarım bunlar. Hem ben böyle şeylere önem vermem ki. Sen vermezsin ama başkaları veriyor işte. Bakımlı olmak, güzel görmek kötü değil ki. Beni onlarla beğenecekse hiç beğenmesin daha iyi. <gülüyor> Beğenen öbür türlü de beğeniyordur. Ama işte o zaman dost olmaktan öteye geçemezsin. Hem dost hem sevgili olmak için bunlar da önemli. Hadi gel. Peki. Başka sen yok mu? Var ama erdi. Saçlarını yapalım sonra eve git giy onları Aa, Geç kalırım Bir şey olmaz taksiyle gidersin taksi paranı da ben veririm Akşam da işleri yoluna koymadan dönersen gözüme görün. <gülüyor> tamam Ay, öyle heyecanlıyım ki Merhaba Taner Aa, Serpil bu ne sürpriz karşılaşma? Kadıköy vakfında. Evet, iş çıkışı acıbademde oturan bir arkadaşıma uğradım. Nasılsın? Öf, i̇yiyim, iyiyim. Öğretmenler günün kutlu olsun. Ha, sağ ol. Ne incelik bunu hatırlama. <gülüyor> Unuturum hiç. Aslında çiçek de alabilirdim ama karşılaşacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Uzun bir süredir hiç karşılaşmıyoruz. Bir göründün sonra kayboldun birden. <gülüyor> Sorma. Ders programım değişti. Geç gidip geç çıkıyorum okuldan. Ne kötü programmış o, bizim görüşmemize engel olmuş hep. Koleksiyonların için eski paralar topladım. Ne zamandır çantamda taşıyorum. Belki karşılaşırız diye. Çok sağ ol, düşündüğün için. çeşitli çiçekler de toplayıp kuruttum. Umarım kurutmak için özel bir yöntem uygulamıyorsundur. Ee, uyguluyorum ama önemli değil. Bunları da koleksiyona koymam, kitablamın üzerine koyarım. Odamı şenlendirir. Sağ, ol. çok sağ ol, çok duygulandım. Bugün ne kadar güzelsin. Saç biçimini değiştirmişsin. Çok yakışmış. Bu elbiseyle de çok şık görünüyorsun. Sağ ol. Değişiklik olsun istedim. Sen de çok şıksın. E Hep burada bekleyecek miyiz? Yoksa birini mi bekliyorsun? Evet ama bu kadar beklemek yeter. Uzun zamandır mı bekliyorsun? Evet. Sözleştiğimiz saati bir saat geçti. Demek ki gelmeyecek. E, belki önemli bir işi çıkmıştır. İstersen sen bekle ben gideyim. E, hayır hayır. Bu kadar yeter. Geleceğini sanmıyorum Ondan da bu beklenir zaten Beklemek bir hataydı Bir yere mi gidecektiniz? <gülüyor> Affedersin Ne çok soru sordum değil mi? <gülüyor> Önemli değil Gezeyecek bir şey değil Alev adında birini bekliyordum Öğretmen arkadaşlar bir gece düzenlemişler Birlikte oraya gidecektik Gitmek üzere sözleşmiştik ama gelmedi Şimdi En iyisi seninle birlikte eve dönmek Çok üzüldüm Yani gitmeyecek misin o geceye? Hayır Yalnız gitmek istemiyorum. Okulda yeni olduğum için... ...çok yakın arkadaşlarım da yok. Eve dönmek en iyisi. İnsan yaptığı hatanın sonucuna katlanmalı değil mi? Şey... ...önemliyse... ...Fede istersen... ...ben seninle birlikte gelebilirim. Sahi gelebilir misin? Tabii, neden olmasın? Ama önce telefon edip... ...annemlere gecikeceğim bildirmem lazım. Gelirsen çok sevinirim. Aslında... Böyle bir geceye seni davet etmeliydim Düşüncesizlik ettim bağışla Lütfen Taner sıkma canını Her şey yoluna giriyor işte Hadi gidelim Gidelim Güzel dans ediyorsun Serpil Seninle dans ettiğim içindir Seninle kendimi güvende hissederek dans ediyorum Çünkü Aa, Tam dansa ısınmıştık bitirdiler <gülüyor> Dansımızı kıskandılar galiba Galiba değil kesinlikle <gülüyor> Oturalım sonra yine Devam ederiz Bu akşam Çok güzelsin Bu kadar güzel olduğunu hiç fark etmemiştim Şimdi nasıl fark ettin Belki de Bugüne kadar hiç bu gözle bakmadığım için fark etmedim. Hangi gözle? <gülüyor> Sol gözümle. <gülüyor> Şaka bir yana sanırım sana hiç karşı cinsten biri olarak bakmadım. Hiç genç bir kız olarak düşünmedim. Ama neden? İşte ben de onun nedenini bulmaya çalışıyorum. Düşünüyordum da yalnız sana değil sınıftaki bütün kızlara öyle baktım hep. Nasıl desem cinsiyetlerinden soyutlanmış olarak. Bilir Belki de dedikodulardan çekindim Ah o dedikodular Hele de o dedikodu korkusu Neden öyle şeylerden o kadar çok çekindik Sonra neden başkasının hayatı öyle insanlar o kadar ilgilendiriyor Aldırmasak olmaz mıydı Ama ne yapabilirdik ki Bizi öyle yetiştirmişler Birbirimize olan duygularımızı Ya gizliyor ya da bastırıyoruz Hem o zaman daha küçüktük Düşünsene lisedeydik daha Doğru küçüktük ama artık büyüdük. Ben yine de emin değilim o kadar. En azından kendi adıma pek büyüdüğüm söylenemez. Bazen öyle çocukça şeyler yapıyorum ki. Mesela ne? Mesela senin yerine bu geceye o kızı çağırmış oldum. <gülüyor> Şu sekreter kızı mı? Sekreter mi? Sen nereden biliyorsun? E, başka şeyler de biliyorum Taner. Sonra senin de bilmediğin şeyler var. Hem öyle çok şey var ki. Neymiş bakalım onlar? Ama önce birbirimize karşı dürüst olalım ne olur. Şimdiye kadar iyi niyetlerle de olsa aramızda gizli kalmış olan şeylerden dolayı çok rahatsız oluyorum. Çünkü sana karşı dürüst olmak istiyorum. Ben de sana karşı dürüst ve samimi olmak istediğim insanların başında geliyorsun. Söz. Bundan sonra hep öyle olacağım. Öyleyse gizli kapakta hiçbir şey kalmasın aramızda. Evet ne olur. Bunu yapalım Serpil. O halde en başından başlayalım. Taner... Son sınıfta yaptığımız yılbaşı çekilişi vardı ya. Evet. Dün gibi aklımda. O çekilişte isimlerimizin birbirine çıkması tesadüf değildi. Merhaba anne. Baba. Merhaba. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Taner. Nasıl geçti geçen? Eğlenebildin mi? Hmm, hem de nasıl. <gülüyor> İyi geçmiş olmalı. Çok sevinçli görünüyorsun. Evet. Çünkü hayatımın kadınını buldum. <gülüyor> oh, ne güzel. Bir gecede. Bir gecede değil baba. Yıllardır tanıyordum. Şimdi sevdiğim insanı buldum. Kararımı verdim. Onunla evleneceğim. Tabii o da bunu isterse. Ne güzel, ne güzeldi. Gider isteriz biz de. Evet ama acele etmeyin. Ne zaman evleneceğimize de ikimiz karar vereceğiz. Güneş sürpriz yaptı bugün, bize gülümsedi. Doğru, kışa girerken böyle bir havayla karşılaşmak olsa olsa güneşin sürprizi olur Kıştan hiç korkmuyorum, o, o üşütmez bizi Çünkü sıcak bir sevgiyle hazırladık kendimizi Senin bu şiir dolu sözlerin bağırı çabuk getirir zaten <gülüyor> Biliyor musun, yeniden şiir yazmaya başladım Ne güzel, ben de yeniden resim yapmaya başladım Demek eksik olan büyük bir sevgiymiş Onu da hep yanlış yerlerde, yanlış insanlarda aramışım şimdiye kadar. Ben aramadım bile. Oturup bekledim hep. Oysa aşk o kadar değerli ki... ...onu bulmak kolay olmuyor. Aramalı onu. Onun için emek harcamalı. Şans tanımalı. Şans yaratmalı onun için. Evet. Evet geç de olsa bunu anladık. Benim ne işim vardı Kadıköy vapurunda o kızla? <gülüyor> Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda ve doğru insanlar. Tabii bir de emek. Çünkü sevgi de tek başına yetmiyor. Çaba harcamalı insan. Evet. Sevgi ancak emekle çiçek açar. Öyle olursa sevenlerin yolları buluşur. Aynı yolda, aynı vapurda ve el ele böyle güzel yolculuk yapılır. Bu yolları, bu yolculukları güzelleştiren ikimizin sevgisi. <gülüyor> bak, bak deniz de bizim sevgimizle dalgalanıyor. Sonra martılar. Martılar ne güzel ötüyor değil mi? Martı mı? <gülüyor> Onlar martı değil ki. Hı? Marto değil mi? <gülüyor> değil tabii. Deniz'in şarkıcıları. Onlar da bizim şarkımızı söylüyorlar. Hasan Erke'nin yazdığı Martıların Şarkısında Buluşmak adlı oyunumuzu dinlediniz. Yöneten Metin Oyman Efektör Osman Keykubat Teknik Yapım Savaş Erhan Yapımcı Aygül Ordu Oyunda rol alan sanatçılar Tamer İbrahim Racı Öksüz, Serpil Şebnem Doğruer, Alev Gözde Bakşık, Arif Serdar Kamalıoğlu, Meral Füsun Masri, Kemal Mahmut Gökgöz, Ayten Hülya Savaş Güray, Ayşe Nurhayat Boz, Kadriye Derya Kekubat, Satıcı Aysel Işık, Çocuk Lale Ertiş. Radyo Tiyatrosu sona erdi.